Oynayanlar: Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Dede, Faruk Akgören, Baba, Engin Yüksel, Çocuk, Onur Kırış, Amca, Orhan Gözen, Cemil Hoca, Ahmet Taşdemir, Çörekçe Hafız, İsmail Yıldız, Altıncı bölüm. Siz ne yaptınız? Şüphelendikleri bazı kişilerin evleri arandı. Ama Allah'a şükürler olsun ki bizi rahatsız etmediler. Esat Efendi ile irtibatı olanları aramışlar. Herhangi bir mektup filan buldularsa... ...tevkif etmişler. Halkta etkisi nasıl oldu? E bu vesileyle halk bir kere daha sindirildi. Bu arama ve tevkiflerden sonra... ...mevlid bile okutulmaz oldu. Kimse kimseye sohbete gidemezdi. Zikirler, fikirler, meclisler... ...tamamen tatil edildi. İstenen de buydu herhalde. Müslümanlar bu hale getirilirken... Mevlana dergahının önünde sulu kahve denen gazinoda iş çığrından çıkmıştı. Burada içkiler içilir, dans söz oynatılır, her türlü günah alenen işlenirdi. Kimse bir şey demezdi. Bitişi Yusuf Ağa kütüphanesi, onun yanı Sultan Selim Camii. Müezzin ezan okur, çalgı sesleri ezanı işittirmemek için daha da yükselirdi. Peki dedeniz, babanız, amcanız bu işini ne diyordu? ...olup bitenlere dedem de, babam da, amcam da akıl erdirmekte zorlanıyorlardı. O gün ekilen kötü tohumların... ...sonraki yıllarda nasıl meyve vereceğini düşündükçe... ...derinden üzülüyorlardı. Siz de Türkçe ezan okudunuz mu? 1932 yılı Temmuz ayından itibaren... ...ezanın Türkçe okunması mecbur edildi. Ezanı bırakın, namaz başlarken cami içinde okunan... Kameti bile Türkçe okumayan olursa daha namaz bitmeden soluğu karakolda alırdı. Babamın mescidinde ezanı da kameti de mecburen Türkçe okuyorduk. Babanızın mescidinde bir gün nasıl geçerdi? Sabah erkenden fecir vaktinde camiye gelirdik. Sabah ezanını okurdum. Ezandan namaz vaktine kadar 20 dakika yarım saat kadar babam vaaz ederdi. Peki cemaat olur muydu? O zamanlar cami cemaati yine de iyiydi. Bilhassa sonbahardan nisan ayına kadar altı ay o uzun gecelerde cami kalabalıkla çalkalanırdı. Dışarıda kar yağmur olur, cemaat içeride namazda birbirinin sırtına secde ederdi. Uzak mahallelerden gelenler olurdu. Sabah namazı kılınınca cemaat bu defa yakındaki amcamın camiine gider, orada amcamın vaazını dinlerdi. Babanızın vaazlarını hatırlıyor musunuz? Babamın vaazlarında konuşmasında ağlatan bir tarz vardı. Bildiğimiz kıssaları anlatır, ağlar ve ağlatırdı. Duygulu bir konuşması vardı. İslam tarihinden, bilhassa ayet meallerinden insanı ağlatacak manalar çıkarırdı. Amcanızın vaazını, babanızın vaazıyla kıyaslayacak olursanız, ne gibi farklar vardı? Efendim şimdi, amcam amel ve ibadet tarafına çok ehemmiyet verirdi. Şunu okursam bu kadar sevabı var, şu yedi sureyi okursam bu kadar sevabı var filan diye anlatırdı. Babam, cemaatin imanını takviye eder... ...onu yanmaya hazırlardı. Amcam kibriti çakar... ...mumu yakardı yani. Babanız da, amcanız da... ...hatta bebeniz de... ...camilerini çok iyi değerlendirmişler. Evet, evet. Mesela babam o zamanlar mekteplerde... ...dini ders olmadığından... ...cemaatin çocuklarına... ...okul saatine kadar özel dersler verirdi. Kur'an, din, iman... ...bu yaşta öğrenilir derdi. Sabahın köründe yani. <gülüyor> Sabahın nurunda... <gülüyor> Günün ilk aydınlığında. En bereketli zamandır seher vakti. Peki talebe bulunur muydu? Elhamdülillah. Çocuklar dikkat çekmemek için sırayla gelirlerdi. 1939 yılına kadar bu böyle devam etti. Sabah namazından sonra önce okula gidecek çocuklar okutulurdu, sonra sıra bize gelirdi. Biz üç talebeydik. Vanlı Murat Hoca, Çiğilli Hafız Mehmet ve Fakir. Üçümüze sarf okutuyordu. Sizden sonra? Bizden sonra bir talebesi daha vardı. İpek Hoca dediğimiz Hacı Mehmet Efendi'yi okuturdu. Sabahları dolu dolu yaşanan bir hayat. Camideki görevi tamam olunca çarşıya çıkar, alacaklarını alır, eve gelir ve evde sabahlık yerdik. Yemekten sonra öğle vaktine kadar dinlenirdi. Öğle namazından sonra beni okuturdu. İkinciden sonra kitap mütalası yapılırdı. Talebelerine okutacağı derslere bakardı ve vaazlar için hazırlık yapardı. Akşamla yatsı arasında ben mukabele okurdum. Babam abdest tazelemek için bir akrabamızın oturduğu komşu eve gider, yatsıya kadar orada o ailenin çocuklarını okuturdu. Maşallah, dakikasına kadar hep yaşanmış bir hayat. Yani bütün ömrü okumak, okutmak, adam yetiştirmek ve vaaz etmekle geçmişti. Siz de bu temponun içindeymişsiniz hep. Mukabele bitince ben yatsı ezanını okurdum. Babam gelir namazı kıldırırdı. Yatsıdan sonra da sohbet meclislerine gidilirdi. Gecenin bir vakti eve dönerdik. Babam da dedem gibi bütün hayatını milletine adamıştı. Amcanız da öyle. Bir gün babamla birlikte amcamın vazifeli bulunduğu Piri Paşa Camii'ne gitmiştik. Amcam üç talebesine ders okutuyordu. Talebelerden biri... Oğlu Mehmet Abey, diğeri Katip Mehmet efendi, biri de sonraları Konya'da meşhur olan Hoca Cemil efendiydi. Amcam bir ara dünkü dersin hülasasını istedi. Şimdi dünkü dersin bir hülasasını yapalım. Cemil efendi sen anlat. Ne okuyorsunuz? Nahiv'den Molla Camii okuyoruz. Cemil Efendi sen anlat dedim. Efendiler siz beni kendiniz gibi boş, aylak bir insan mı zannediyorsunuz? Ben Allah'ın izniyle vakitlerimi değerlendirmeye çalışıyorum. Ben okutacağım derse çalışıp geliyorum. Siz okunmuş derse bile hiç ehemmiyet vermiyorsunuz. Eğer okuma konusunda ciddiyseniz derse çalışın da gelin. İşi biraz ciddiye alın. Yok okumayı düşünmüyorsanız herkes kendi işine baksın. Baba, Cemil Efendi ağlıyor. Abi, neden insanları incitiyorsun? Cemil Efendi kimdir, ne haldedir? Sen biliyor musun? Gecenin için derse bakmadın, geldin diyorsun. Acaba lambasında yakacak gazı var mı? Üç tane yavrusu var, hanımı var. Ayrıca iki tane hafızlığa çalışan kardeşi var. Hepsinin yükü Cemil Efendi'nin üzerinde. Benden daha iyi bilirsiniz ki babası Konya vakasında asılanlar arasındaydı. Biraz insaflı olman gerekmez mi? Ben bu durumda Cemil Efendi'nin deli olup dağlara çıkmadığına şaşıyorum. Sen de oturmuş adamı azarlıyorsun. Olmaz. Ya öyle mi? Ben bunları bir an hatırlayamadım. Düşünemedim. Cemil Efendi bağışla beni. Kalbini kırdım. Yıllar sonra Cemil Efendi hacc'a geldiğinde bugün cennetül vakiiye babanın kabrine gittim çok ağladım niçin Cemil Efendi neden ağladınız? <Gülüyor> Benim bu meslekte kalmama, ilim yolunda devam etmeme babanız sebep olmuştur. Yoksa o gün öyle azarlandıktan sonra artık hocamın karşısına gelemezdim. Babanızın sözleri beni hem kurtardı hem de ondan sonra amcanızın özel himayesine girmeme vesile oldu. Babamın söyledikleri doğruydu değil mi? <Gülüyor> o günlerde hakikaten büyük bir ihtiyaç içindeydim. Gazya'ya alacak param yoktu. Tenha yerlerde kimseyi görünmeden gazete kağıdı karton toplardım. Onları satıp ancak ekmek alabilirdim. Zor günler yaşamışsınız. Konya vakasında hükümet aleyhtarı diyerek babamı astıkları gibi evimizi de yakmışlardı. O zaman ılgın kazasında oturuyorduk. Bu hadiseden sonra mecburen Konya'ya göçtük. Hafızdım. Annem babamın mesleğinde kalmamı çalışıp alim olmamı istiyordu. Fakat Konya'da kimseyi tanımıyorum. Babam nereden biliyordu sizi? Ona ben de şaştım. Fakat gerçek şu ki babanızın o konuşmasından sonra amcanız bize çok destek oldu. Zekat gelir Cemil Hoca'ya götürün. Hediye gelir Cemil Hoca'ya götürün. Allah'ın lütfu olmuş. Bu sayede ev sahibi oldum. Zekat alırken zekat verir hale geldim elhamdülillah. Bunlar hep rahmetli babanın kahramanlığı sebebiyledir. Cemil Hoca Ilgın'ın Derbent Köyü'ndendir. Bu köy çok hoca ve hafız yetiştiren bir yerdir. Şu an bile o köyden yetişmiş pek çok hafız vardır. Cemil Hoca sonra ilerledi. Alim oldu, meşhur oldu. İnsanın eserini görmesi güzel bir şey olmalı. Gerek dedemin, gerek amcamla babamın talebeleri, onları ömür boyu sevdiler. İnsan onlarda hocanın, mürşidin ne olduğunu görürdü. Mürşid, hoca, talebelerini koruyan, gözeten, yetiştiren kimse demektir. Onlar manevi babalardır. Ebedi ruhumuzun mürebbisi ve sebebi feyz-ü saadetidir. Cemil Hoca'dan başka hatırınızda kalan kimler var? Ee, Çörekçi Hafız var mesela. <gülüyor> Sabahları çörek satar... ...sonra Kur'an ezberlerdi. 1933 veya... ...34'te dedeme gelmiş. Demiş ki... Hocam, İstanbul'a makam öğrendi Kur'an-ı Kerim okuyuş tarzı öğrenmeye gideceğim. Ne buyurursunuz? Oğlum her insan her şeyi bilemiyor. Maalesef ben de dünya işlerini pek anlayamıyorum. Sen İbrahim Efendi ile görüş. O dünya işleri benden daha iyi bilir. Ben de ona sorarım. Dinimizde istişare mühimdir. Bilirsin. Hatta istihareye takdim ve taft edilmiştir İbrahim Efendi ile görüşmeni tavsiye ederim. <Gülüyor> İbrahim Efendi. Yani babanız. Evet. Çörekçe Hafız Mehmet bunun üzerine babama geliyor. İstanbul'a gidip Kur'an okuyuşumu geliştirmek istiyorum. Siz ne buyurursunuz? Hacı Veys Efendi size danışmamın daha uygun olacağını söyledi. Hafız Mehmet çok iyi olur. Allah İstanbul'a birçok şeyler vermiş... Mabetlerin iyisi orada. Okuyucunun iyisi orada. Matbaanın iyisi orada. İstanbul'un İstanbul'un. Yalnız Konya'nın muhafazakar muhitinden İstanbul'un serbest muhitine gidişi biraz tehlikeli görüyorum. E, gitmeyeyim mi yani? Aslında gitmenizi isterim. Sesiniz güzel. Konyalı'nın İstanbul ağzına ihtiyacı var. Ben de Ali'yi göndermek isterim ama korkuyorum. Efendim, ben çocuk değilim. Eşine başını almış bir adamım. Duanızı rica etsem. Eh, ne diyeyim. Allah yardımcın olsun. Ee, çok gönülsüz bir izin oldu bu. Hayırlısı olsun Hafız Mehmet. Madem ki çok istiyorsunuz. Böylece çörekçi hafız İstanbul'a gitmiş. Ama Nuri Osmaniye civarındaki bir evin kızına aşık olmasın mı? <gülüyor> Evlenmek ister fakir diye vermezler. Dünürcüler gönderir eve nasıl ekmek getirecek diye sorarlar. Peki sonuç ne olur? Çörekçi hafız hasta olmuş. Bakmış olacak gibi değil Konya'ya geri dönmüş. Doğru babama gelmiş durumu anlatmış. Babam demiş ki kendisine. Hafız Mehmet, neyse ki sadece cismine dokunmuş. Elhamdülillah. Ben ruhuna dokunan bir illete müptela olursun diye korkuyordum. Başına bu hal gelen bizim zümreden insanlar, Allah korusun, dinde lavvali olurlar. Bu da o şahsın ruhen ölümü demektir. Yine de ucuz atlatmışsın onu. Abime bir gitsen de sana bir okusa. Mustafa Hoca'ya mı? Evet. O bu işleri iyi bilir. Sana okusun rahatlarsın. Şimdi bu işi bir de ona mı anlatacağım? Bu kadar rezil oldum yetmez mi? Utanırım hocam. Canım o zaman ikiniz beraber gidelim. Seni de okusun, beni de okusun. He, okuyacağı şifa ayetleri. Kölekcı Hafız da denize neden gitmemiş acaba? O Konya'ya döndüğünde dedem vefat etmişti. Bir de babam daha yumuşak kuyluydu. Amcamsa sertti. Amcamdan çekinirlerdi. Dedeniz yıllarca maaş almadan hizmet etmiş. Babanız maaş alır mıydı? Babamın görev yaptığı camiin vakıf dükkanları vardı. Mütevellisi bunları kiraya verir, kira gelirinden o zaman için 15 lira babama maaş olarak takdir edilirdi. Amcamınki de o kadardı. Gelirin diğer bölümü de cami'nin masraflarına, bakımına harcanırdı. Peki vakfın mütevellisi kimdi? Tekke mahallesinden Hacı Hamza'nın Hakkı Efendi'ydi. 1933-34 yılları cami tamir edilmiş, badana yapılmıştı. Bir gün bu Hakkı Efendi babama gelmiş. Altıncı bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın луч продикцию